Hazırlayan ve sunan Çelenk Vafra. Merhaba, hariçten sanat programına hoş geldiniz. Gezegenden Kültür Sanat haberleri getiriyorum. Bugün değerli bir sanatçı konuğum var. Sencer Vardarman, küratöryel pratikleri de var. Onu o tarz çalışmalarından da biliyor olabilirsiniz ama bugün özellikle sanat pratiğine odaklanıyor olacağız. Sencer hoş geldin. Merhaba. Ee, uzun yıllardır Berlin'de yaşayıp çalışan bir sanatçısın. Daha doğrusu son beş yıldır İstanbul'la Berlin arasında gidip geldiğini de söylenebilir. Son konuşmamıza göre yılın yarısını İstanbul'da, yarısını Berlin'de geçiriyorsun. Ama eğitimini de kısmen İstanbul'da, kısmen Berlin'de yürüttün ve bir dönem özellikle Berlin'e odaklandın. Kısaca senin hakkında bilgi vermem gerekirse İstanbul'daki Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde fotoğraf bölümünden mezun olduktan sonra... Almanya'ya gittin. Orada çeşitli üniversitelerde University of Arts Berlin'de yine güzel sanatlar okudun. Institute for Art in Context'te yine Berlin'deki e, sanat üniversitesinden bir yüksek lisans derecen var. E, i̇ki kültüre sahip olduğun söylenebilir senin. Yani hem Alman kültürüyle Berlin sanat ortamıyla haşır neşirsin hem tabii ki Türkiye kökenli bir sanatçısın. E, kendi daha önce ifade ediş şeklinde hem Almanya'da aldığın daha kavramsal ağırlıklı, belki daha kuram ağırlıklı e, bir eğitim var. Hem de Türkiye'nin sana sağlamış olduğu klasik akademik sanat eğitimleri var. İkisini birleştiren bir üslup geliş. ...karaştırdığına dair şeyler okudum. Ee, i̇çeriği ve görsel altyapısıyla... ...sağlam çalışmalar e, üretmeye... ...çalışıyorsun. Ee, Ali Akay senin için... ...katmanlaşan dünyalarımıza katmanlar... ...taşıyan bir bir görüntü vermek isteyerek... ...fotoğraflarını kuran bir sanatçı olarak... ...övgüyle bahsetmiş. Ee, çalışmalarında... ...dünyayı ve işte... ...dünyanın yeni megapollerinin diyelim... bunların farklı katmanlarını karıştırarak... E, ...yeniden oluşturuyorsun, böyle senin kendi kültüründeki heterojenlik gibi şehirleşme projelerindeki heterojenleşmelere bakıyorsun... Ee, ...fotoğraf ağırlıklı olarak kullanıyorsun, hareketli görüntü de var elbette... ...ama senin temelde araştırma temelli bir çalışma pratiğin olduğunu söylemek mümkün... ...hatta bunlar programdan önce de konuştuk, ucu açık araştırmalarda oluyor... İlla somut bir projeye evrilmesi en azından... Acil olarak gerekmiyor ama sen bütün bu yaptığın e, taramaları, arşiv taramalarını, araştırmaları, e, belgesel nitelikli belki bir takım çalışmaları damıtarak onun içinden e, işler ortaya çıkartıyorsun, seriler hatta. ...olarak karşımıza çıkıyor. Açık Radyo hariçten sanat programı takipçileri de seni Berlin Biennale'indeki... ...geçtiğimiz Berlin Bienali 2016 yılındaki Biennale'deki çalışmalarından hatırlayacaklardır. Çünkü orada Image Archive of Gezi Park Protest... ...yani Gezi Parkı Protestolarının Görsel Arşivi adlı içerik korkusu, Fear of Content başlığı taşıyan... ...Berlin Bienalinin özel bir bölümü için bir proje yapmıştın... Bunu duyurma fırsatı bulmuştum. Zaten bu proje önümüzdeki dönemde başka yerlerde de gösteriliyor olacak. Birazdan bunu gündeme getireceğiz. İstersen hemen buradan başlayalım. Bu geçtiğimiz yıl Berlin Biennial'ine yaptığın proje neydi? Gezi Parkı protestolarının görsel arşivinden yola çıkarak ve bununla ilgili Paris'te bir sunum da gerçekleştireceksin. İstersen buradan başlayalım senin ilk uluslararası programın olarak. Teşekkürler. Eee... Bu çalışma e, gezi olayları sırasında e, sosyal medyadan derlediğim ve daha sonra bir arşive dönüştürdüğüm 10 binden fazla e, görsel malzeme, metin, video esereden oluşan e, bir derlemenin özeti, bir özet sunuşuydu. E, bir e, İki bölümü vardı galiba değil mi? Ben öyle okuduğumu hatırlıyorum. Bir evet. görsellerin tarihi, bir de tarihi imgeleri protesto olan arka planındaki yani tarihin imgeleri diye adlandırdığım Hı. bir bölümü var. Sanki protestoların arka planındaki bilgilerin görselleştirilmesini evet. yapmışsın onda da. Birinci bölümde bir chapterlardan oluşuyor bu çalışma. Birinci bölümde belli başlı olaylar ve bunların ardından gelen imaj ve kült oluşumları süreçler halinde görselleştiriliyor. İkinci bölümde de katılımcılar hakkında şeyler, istatistiki bilgiler ve katılımcıların kendi hazırladıkları duyuru amaçlı tarih şeridi ya da işte ...basın ilanı çalışmaları yer alıyordu. Peki sen bu arşive... ...nasıl ulaştın ya da nasıl oluşturdun? Çünkü on bin... ...civarı bir... E, ...parçadan oluşan bir arşivden tarayarak... ...bunu çıkarttığını okumuştum ben. Ee, sosyal medya taraması. Ve oradan... oradan ...indirdiğin, oradan evet. ulaştığın... E, evet. ...imajlardı. Nasıl e, Berlin... ...Biener'in gösterilmişti bu? Biener'in online bölümündeydi... Ee, Aslında bir video çalışması, video diye gösterisi olan çalışma Biennale için interaktif bir versiyon olarak yeniden düzenlendi. Nasıl ee, yani interaktif derken e, takip edenlerin de yeni şeyler yükleyebileceğini ya da müdahale edebileceğini mi anlamalıyım? E, diye gösterisindeki görselleri kendileri değiştiriyorlar. Oo anladım normalde sen bunu iki kanallı bir video yerleştirme, iki evet. ekranlı bir video yerleştirme gibi de aslında konumlandırabilirsin evet. değil mi? Birinci bölüm ve ikinci bölüm. Evet. Orijinali öyleydi. Ee, seninle burada anons etmek isteyeceğimiz tam da buna yer vereceğin bir etkinlik var. 24 Mart tarihinde Paris'e yolu düşeceklerin takip edebileceği, ee, Paris'teki hani sosyal bilimler alanındaki çok um, değerli bir enstitü olan École des Hautes Études en e, Sciences Sociales'de Nülfer Gölen'in zaten orada ders ...veren bir akademisyenlerin... ...Ünifer Gölin'in yönettiği... Um, ...Study Group on Conflict Norms... ...and Art Forms in the Unmaking of Publics... ...adlı bir... Um, ...başlık altında... ...buna ilgili... ...bir sunuş evet. yapacaksın... Um, Senden başka katılımcısı olacak mı yoksa sen sadece bununla ilgili araştırmanı, bu arşivi ve bundan oluşturduğun işi mi anlatıyor olacaksın? Nasıl ee, bir yapısı var? Başka katılımcılar da var. Ben e, sadece kendi işimi tanıtarak e, işin hani field study tarafına bir katkıda bulunacağım. Hı hı. Saati belli mi? 24 Mart'ta ne zaman olacağı? Henüz belli değil. Tamam. Tamam ama bunu herhalde e, sosyal medyada daha sonra duyurma fırsatımız ...olur ama Paris'ten Ünifar Gölü'nün yönettiği e, bir konuşma başlığı altında... ...senin bu Berlin Biennale'nde de gösterilmiş olan e, belgesel nitelikli, arşiv taraması nitelikli... ...bu çalışmanın sunulacağını bahsedelim. Gezi Parkı protestoları sırasında pek çok insan bütün bu belleği korumak adına... ...hem hareketli görüntüleri hem fotoğrafları hem dataları toparlayarak arşiv çalışması yapmıştı. Ama bundan bir kapsamlı ve tutarlı bir iş çıkartmaya çalışmak önemli bir e, deneyim... ve bu. On binlerce malzemenin içinden bunu çıkartmış olmanı çok çok önemsiyorum açıkçası. Sekiz ay mı aldı? Sekiz aylık bir süreç evet. mantarım. Peki bu Berlin Biyeneri sırasında e, web üzerinden ulaşılabilir interaktif yapısıyla herhangi bir değişime dönüşme uğradı mı ya da sana gelen feedbackler geri bildirimler oldu mu bununla ilgili? E, bu interaktiviteyle kastettiğim izleyicinin dönüştürebilmesi değil izleyicinin Hı. görselleri kendisinin seçebilmesi. Ama sana bir geri, yani sana bir geri dönüş oldu mu bununla ilgili herhangi bir yorum, tepki? E, etkinlik davetleri oldu. Hı hı. E, bu Fransa'da benim Fransızca telaffuzum <gülüyor> korkunç olduğu için isimleri okumayı sana bırakayım. Bu, az önce bahsetmiştim. Tamam, Ecole des études en sciences sociales. Ondan önce... J'ai de... de Pomme'da Paris'te evet. evet Paris'te çok çok önemli bir sergi o zaman söyleyeyim ee, Paris'te hem fotoğraf hem hareketli görüntüye odaklanan önemli bir sanat kurumudur J'ai de Pomme orada Süleyman, e, Süleyman ve Rezistans yani ayaklanma ve direniş e, dijital hı. direnişler başlığı ad, adında bir sergi vardı 2016'nın sonbaharında gezilebiliyordu hı. orada da mı yer aldı? orada da yine online bölümde yer aldı bienalde olduğu gibi Sergi devam ediyor mu ya da online Yok, olarak ser... hala görmek mümkün mü? Online olarak hala görülebilir. Sergi ama sonlandı. Tamam ama Joy de Pomun web sitesine girenler, oradan hala oradan bunu izleme fırsatına sahipler. Harika. Dolayısıyla hem Paris'te hem Berlin'de ama asıl online olarak yani web siteleri üzerinden aslında her yer her yere <gülüyor> bulaşması <gülüyor> mümkün oldu. Dolayısıyla Haricden Sanat Programı dinleyicilerine de buradan tavsiye etmiş olalım. E, asıl bizim bugün odamızda gündeme getirmek istediğimiz, Haricden Sanat Programı dinleyicilerine duyurmak istediğimiz bir e, sergim var. Bu senin e, memleketin Hareketin sayılabilecek Berlin'de hayata geçecek. Oradaki bir e, galeride ama bu sadece ticari galeri değil aynı zamanda sanatçıların bir araya gelerek oluşturduğu bir tür kooperatif olarak da faaliyet gösteriyor. Yani sanatçı inisiyatifiyle sanat galerisi arasında bir konumu olduğunu söyleyebiliriz. E, Axel Obiger galerisinde e, Berlin Mitte'deki bu galeride e, 3 Mart İtibariyle hı hı. izleyici karşısında. E, Critical Mass başlığı taşıyan bir sergi. Kritik kütle olarak Türkçeleştirmemizi sen tavsiye ettin. Benim açıkçası bildiğim bir terim değil bu. Çünkü bir fizik e, terimiymiş meğer. Ne demektir? Nasıl bir sergi bu Sencer? Bu e, terim e, nükleer patlamada e, füzyon reaksiyonuna dahil olacak e, maddenin adı. Diyeyim. Ben de fiziki <gülüyor> değil ama e, bu e, kritik kütle çok e, şeye özdeşleştirdiğim bu e, patlamaya hazır kitle bu e, toplumsal olaylara yansıtabileceğim bir terim ve aynı zamanda e, bir e, silah fetişizmine yansıtabileceğim bir terim olarak boşuma gitti birlikte seçtik halkıyla. E, ha, çünkü bir e, işbirliği aslında evet. ikili bir sergi diyelim evet. ya da hani solo değil ama duo diyebiliriz. Evet. İkili bir sergi, bir işbirliği sergisi olduğundan bahsetmek mümkün. Alke, Alke Brinkman'la Brinkman birlikte. birlikte bu nasıl bir e, karşılaşma oldu, nasıl bir işbirliği oldu? Ya da Alke Brinkman kimdir? Belki oradan başlamak gerek. Alke Brinkman e, tuval çalışan bir ressam. E, ben kendisini açıkçası tanımıyordum. Onun... ...daveti üzerine sergiye dahil oldum. Yani bu Aksel Obiger... ...galerisini eskiden beri tanıyorum. Öğrencilikten beri tanıştığım... ...insanlar içinde yer alıyorlar. Ama Alke'yi tanımıyordum açıkçası. Hı hı. Peki Aksel Ona... Obiger uzun uzun yıllardır... ...o zaman bu alanda faaliyet evet. gösteren bir... ...hani kurumlaşan neredeyse... ...bir evet. yer diyebilir miyiz? Yani, yani Türkiye'de neden bu tür oluşumlar... ...ortaya çıkmıyor merak ediyorum açıkçası. Yani sanatçıların... E, ...çaresiz olmadıkları... ...yapabilecekleri bir sürü şey olduğuna... ...bir örnek bu bu tür oluşumlar. Ee, yavaş yavaş var. Türkiye'de de yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Tabii he. daha gidilecek çok alan var. 2000'li yılların ortasında daha ziyade... ...kar amacı hiç gütmeyen sanatçı insetipleri vardı. Proje mekanı olarak evet. kullanıyorlardı. Ama maalesef... Çoğu e, sürdürülebilirlik açısından problemler yaşadı. Türkiye'de bu alanda yerel ya da merkezi yönetimlerden hiç katkı alamadıkları için hepsi kendi yanında kavrulmak durumundaydı elbette. E, ama son yıllarda bu alanda yeniden bir hareketlilik var ve kimisi... Tam olarak kooperatif diyebilir miyiz onlara emin değilim ama böyle bir e, işbirliği aynı zamanda satışa da yönelik dolayısıyla bu satışlardan elde edilecek kârlarla kendi sürdürülebilirliğini devamlılığını sağlamaya çabalayan oluşumlar var. Biraz da alınacak yol var diyelim bu konuda ama Almanya'da bu sanırım oturmuş neredeyse kurumsallaşmış bir yapı. Hı hı, evet. Peki Akser Obeier, o zaman e, bu işbirliği yaptığın sanatçı orayla zaten düzenli olarak düzenli çalışan, olarak çalışan birisi. E, baktık ki e, o tuval üzerinden ben fotoğraf üzerinden çalışırken birbirine çok paralel işler üretmişiz hatta hani aynı konunun bir tuval uyarlaması bir fotoğraf uyarlaması o, olarak çalışmalarımız var ve böyle bir ...fotoğraf resim yüzleşmesi şeklinde... ...bir sergi çıktı ortaya. Yani farklı teknik ve malzemeleri kullanan... ...ama bir üslup birliği... ...ya da bir ruh birliği ne sahipsiniz evet. adeta. Evet. Peki nedir bu? Yani neler yapıyorsunuz... ...her ikiniz de diyeyim ortak gördüğünüz noktalar... ...neler Şimdi, oldu? E, benim aslında çalışmalarım... ...çok çeşitli. Bu yaptığım serilerden... ...yalnız biriyle bu paralellik var. <gülüyor> e, TV Landscape serisi bu. E, ben yine birkaç sene televizyon karşısında oturup haberlerden görüntüler kaydetmiştim. 60 bin kadar görsel topladım. Bu e, videodan export edilmiş still imişler yani. Türkçesi nasıl olur? Videodan <gülüyor> çıkarılmış <gülüyor> hareketsiz Video kareleri, görüntüler. Kare, kareler, Evet. evet. E, bunlarla yaptığım fotomontajlar, kolajlardan oluşuyor bu seri. Ve e, hep gerilimli konular, bir e, çevre felaketi, bir doğal afet, bir savaş bir işte terör saldırısı e, bir nükleer patlama. Bir nükleer ha? patlama evet. Yani ya doğal afetler ya da e, insan eliyle yaratılmış evet, diyelim felaketler, mahs. Çekici bir estetik içinde böyle tam anlamıyla güzel olarak paketleyip sunmak tan oluşuyordu çalışmanın ana fikri buydu. Böyle neoromantik diyebileceğim bir yaklaşımdı bu. Bunları fotoğraf olarak, biz fotoğraf. basılı fotoğraflar olarak herhalde evet. deneyimleyebiliyorduk. Yani fotoğraf, hı. pardon. Fotoğraf hı. burada bir sadece baskı tekniği olarak hı hı. var aslında. Bu görüntülerin hiçbir fotoğraf makinesinin içinden geçmediler. Senin hareketsiz hale getirdiğin, yani dondurarak evet. kullandığın evet. aslında hareketli görüntülerden parçalar. Ve sen onları üreten değilsin. Bunları zaten televizyonda izlerken kaydediyorsun, donduruyorsun ve hı hı. kullanıyorsun. Ve 60 bin kadar böyle İşte Görselle üç çalıştım. Üç sene falan sürmüş bir çalışmaydı bu seriyi. O oh, anladım. Peki bu sergiden biraz bahsedelim mi? Önce ufak bir müzik arası da vermek istiyorum. Ondan sonrasında seninle serginin yani bu Critical Mass adlı Berlin Mitte'deki Galeri Aksar Obiger'deki serginin biraz daha ayrıntılarına inelim. Bugünkü müzik parçamızı konuğumuz Sanatçı Sencer Var Darman seçti. Red Snapper'dan onların Real and Skint adlı e, albümlerinden Hot Flash adlı parçayı dinleyeceğiz. Sonra haricinden sanat programına devam edeceğiz. Çık radyoda hariçten sanat programındayız. Red Snapper'dan dinledik. Hot Flush. Ben programcınız Çeleng. Teknik masada Barış Demirel var. Ona da teşekkür ediyorum. Program konuğum ise Sencer Vardarman. Sencer seçti bize bu parçayı. Teşekkür ederiz öncelikle. Sencer'le Berlin'de 3 Mart itibariyle ziyareti mümkün olduğu 25 Mart'a kadar devam edecek. Hatta 25 Mart'ta yapacağı sanatçı konuşmasıyla sona erecek olan sergisinden bahsediyoruz. Critical Mass. Bu bir ikili sergi, bir e, Almanya'dan bir sanatçıyla ortaklaşa yapıyorlar. E, sergideki işlere de biraz değinelim mi? E, onu izleyicilere bırakalım. Geldiği tır zaman <gülüyor> görsünler. <gülüyor> <gülüyor> Peki öyle yapalım. Peki sergiyle ilgili eklemek istediğim bir şey var mı? Ben 25 Mart'a kadar gezilebileceğinden ve serginin son gününde bir sanatçı konuşması Hı. olacağından bahsettim. E, sizin ...ikili bir söyleşi olarak yapacağınız bir konuşma mı bu? Ee, i̇kili de olabilir, bir e, moderatör de olabilir, henüz kesinleşmedi. Kesinleşmedi ama hem sergiyi görmek için son bir fırsat hem de sizi teker teker ya da diyalog içinde dinlemek için bir bir fırsat. Her ikiniz de serilerinizde en azından bu Critical Mass adlı sergide görülecek serilerde gerilimli konuları estetik bir görsellikle sunuyorsunuz. Sen reo, neo romantik olarak ifade ettin. Felaketler, savaşlar, terör olayları, doğal afetler ...çevre ya da iklim felaketleri gibi e, televizyonlardan e, indirdiğin ve arşivlediğin görüntülerle oluşturduğun e, seriler yapıyorsun. Ve biraz önce Critical Mass'i anlatırken dedin ki silah fetişizminine de göndermesi olan bir yanı var. E, bu aynı zamanda bir fizik terimi Critical Mass, kritik kütle olarak Türkçeleştirmeye çalıştık. Peki e, Sergi Galeri Aksel Obiger'de? Buranın hem bir sanatçı kooperatifi, bir ticari galeri hem de bir sanatçı inisiyatifi yani bunların arasında faaliyet gösteren bir yapı olduğunu ve Türkiye'de bu tarz yapılara pek de rastlayamadığımızı az önce söyledin. Sen Nisan ayında da yine Berlin Eyalet Senatosu'nun her yıl verdiği sanat inisiyatifleri ve proje alanlarının destekleme programının jürisinde yer alacaksın. Senin külatöryal çalışmaların içinde de hatta seni ilk, benim tanımam Berliner Pool adını verdiğin bir bir çalışmaydı. Senin moderatörlüğünü, kuruculuğunu üstlendiğin. Bence bu jüriye davet edilmiş olmanda tesadüfi değil. Bu Berliner Pool'da bir, bir şemsiye altında bir araya getirdiğin bütün o oluşumlar, sanat cinitiyatifleri vesaire senin bu konuda da bir birikim oluşturmana vesile oldu. Bununla ilgili neler söylemek istersin? 2010 yılında Berliner Pool ve Art Transponder bir araya gelerek Berlin'deki sanat inisiyatiflerinin organize olmasına çalışmıştık. Toplantılar düzenledik, Berlin Senatosu ile iletişime geçtik ve bir tür görünürlük çalışması, bir türlü bir çalışması yaptık. Ben ama o dönem içinde artık Berliner Pool'dan ayrılma sürecindeydim ve kendi görsel çalışmalarıma odaklanmak istiyordum bunun ardından e, bu toplantılar devam etti ve bir e, sanat inisiyatifleri network'ü oluştu. Ve Berlin Senatosu da e, bu oluşuma tepkisiz kalmadı ve e, diyalog içinde kalarak e, birkaç senedir bu sanat inisiyatifleri ödülünü düzenliyor. Bu e, çok büyük bir destek sanat inisiyatifleri için. Eee Berliner Pool'daki çalışma e, çok yönlü bir arşivdi. Ee, sanatçı portfolyolarını derlemek, sanat inisiyatifleri hakkında bilgiler derlemek, onların haberlerini yayınlamak üzerinden gidiyordu o zamanlar. Tabii du duyuru e-mailleri de gönderdiğinizi hatırlıyorum evet. şimdi hepimiz için. Evet. Önemli kaynaklar olmuştu. Valla burada yani Türkiye'deki sanatçı inisiyatifleri ya da bu tarz oluşumlar içinde feyze alınacak çok şey var. Türkiye'de benim bildiğim Saha Derneği e, son birkaç yıldır... E, sanatçı inisiyatiflerinin ya da bağımsız sanat mekanlarının sürdürülebilirliğine dair bir destek fonu oluşturdu, Ama onun haricinde hiç bu tarz bir görünürlük, kamu otoriteleri, yerel yönetimler ya da tarafından herhangi bir görünüm ya da destek söz konusu maalesef değil. Umarım bu senin de jüriliğini yapacağın bu Berlin Eyalet Senatosu'nun her yıl, düzenli olarak verdiği e, proje destekleme programı ya da ödülleri bu açıdan da bir e, örnek model teşkil edebilir. Sencel çok teşekkür ederim. Eklemek istediğim bir şey var mı? Ee, Berlin üzerine tavsiyeler. <gülüyor> Sanırım bu haftalık programımızda ona çok çok vakit kalmadı ama yine de bir tavsiye alalım senden. Mart ayında Berlin'e yolu düşecekler için ne tavsiye edersin? Ee, birkaç sergi seçmiştim. Hı hı. E, Mesa KOW Co e, gallery de e, Stodelat var e, Bir Rus Grubu, Nogrim Schneider de Rikrit Travanya var Galery Thomas Schulte Alfredo Yar Spurt Magers ve Cindy Sherman. Oh, Berlin her zaman çok hareketli. Herhalde hakikaten Avrupa'nın en azından güncel sanat alanında başkenti diyebiliriz. Oraya yuğulu düşenler için bu sergileri yani Alfredo e Jaar'a, Cindy Sherman'ı, Richard Trivinijayı vesaire kaçırılmamak gerekiyor. Galeri Weekend de olacak Nisan'da. Sen onu da not düşmüştün. Ama onu şimdilik Nisan Hı -hı. ayı hariçten sanat programlarına saklayalım. Sencer var Darman'la birlikteydik bu hafta. Sencer Tekrar çok teşekkürler. Önümüzdeki hafta Hariç'ten Sanat programında görüşmek üzere. Hariç'ten Sanat Gezegenden Kültür Sanat Haberleri